halka yahut mümin kardeşime yapmış olduğum bir iyiliğin karşılığını Allah Teala'dan beklemeliyim ve yapmış olduğum iyiliği dimağımdan silip unutmalıyım başkasına asla söylememeliyim